Sosyal hareketler gündemi Sosyal hareketler ve sivil toplum kuruluşları Hazırlayan ve sunanlar Atilla Aydemir ve Seçil Türkkan 4.9'da Sosyal Hareketler Gündemi programına hoş geldiniz. Ee, bu müziği tanıyanlar vardır muhtemelen dinleyenler arasında. İnci Sözlüğün müziği. Niye bu müzikle başladık? Çünkü aramızda İnci Sözlük'ten İbrahim var. Merhaba İbrahim. Merhabalar. Ee, müzik güzeldi. Ben bu, şarkıyı <gülüyor> zaman, ben bu müziği ne zaman duysam şöyle bir kendime gelip silkiniyorum. Evet bugün programımız seçil olmadığı için İbrahim'le birlikte yapacağız. Ee, Konumuzda bu cumartesi günü yapılan eylem. Sen var mıydın orada? Vardım. Nasıl buldun? Ya açıkçası e, eylemlerin asla hedeflerinde anında bir şey değiştirmek yoktur. Tepkimizi ortaya koymakta oldukça başarılıydık diye düşünüyorum. Tabii bir de dışarıdan nasıl yansıdığı önemli. Gerçi e, yani ne diyeyim şimdi sansüre karşı eylemde basının yeterince ilgisinin olmaması tartışılabilir bir konu. Evet. Çünkü hemen akşamında işte gidip gazetelere bakıyorsunuz. Birkaç tane gazete o da e, hani... Hasper kadar değinip şöyle bir geçmiş. Valla e, ağlamıyor meme meme vermezlerdi çok güzel bir söz var. E şimdi bakıyorsun adam medyanın içinde kendisi çalışıyor. Şimdi internette bir basın sayılabilir aslında evet yani internetteki evet. her e, site basın kanununa tabi diye biliyorum ben. Şimdi şöyle yapalım İbrahim, hattımızda Yaman Hocamız bekliyor, Yaman Akdeniz Bilgi Üniversitesi'nden. Kendisi bize bu eylemin daha çok hukuksal anlamda neden yapıldığından bahsedecek. Yaman Hocam merhaba. Merhabalar. Şimdi hocam biliyorsunuz bu cumartesi günü bir yürüyüş yapıldı sansüre karşı. Bu yürüyüş bu 5651 sayılı kanunla biraz ilgili. Acaba bize bu 5651 sayılı kanundan biraz bahsedebilir misiniz? Yani hani hem bu eylemin hukuksal mantığını biraz anlayabilmemiz için. Tabii öncelikle e, yürüyüşe gelince biz internette sansüre karşı ortak platform olarak e, destek verdik. Ben de en önde yürüyenlerden bir tanesiydim yani en öndeki brandayı taşıyanlardan. Evet. O bakımdan e, ben de e, İbrahim'in dediklerine katılıyorum. E, aslında iyi bir yürüyüş oldu. E, medya kısmına gelince tabii e, biraz organizasyon bozuklukları oldu. Yani saat 5 ile 6 arası olması yürüyüşün. Medya yani ertesi günkü gazetelere girmesini biraz zorlaştırdı fakat televizyonlar gösterdi tabi televizyonların göstermesi kalıcı etki yaratmıyor. Fakat bence bu tip bir yürüyüşün bir ilk olması açısından başarılı geçti diyeceğim. Tabii bununla kalmayacak, bundan sonra yapılacaklar da önemli. Ve asıl temasına gelince yani sorduğun soruya gelince Atilla, biz bu internette sansüre karşı ortak platform olarak ve benim uzun zamandır yaptığım çalışmalarında da hep aynı şeyi tekrar tekrar söylüyorum. Bu 5651 sayılı kanunun artık kaldırılması ve yeni bir sisteme geçilmesi lazım. Yani bu erişim engellemenin çözüm olmadığını bir türlü Ankara'daki yetkililere anlatamıyoruz. Yani sansür kesinlikle bir çözüm değil. Bir ikincisi suç işleyenlerden ziyade bizim 5651 sayılı kanuna bakarsak suç işleyenlerden ziyade yani mesela Atatürk'e hakaret içeren videoları ya da Deniz Baykal videolarını çeşitli internet üzerindeki platformlara yükleyenlerden ziyade biz internet kullanıcıları cezalandırılıyoruz. Yani YouTube'a girmek yasak değil, Meta Cafe'ye girmek yasak değil, El Mundo'ya girmek yasak değil. Böyle bir cezalandırma söz konusu olamaz zaten hukukumuzda. Yok da zaten böyle bir cezalandırma yokken biz Türk kullanıcıları toptan cezalandırılıyoruz. Yani YouTube'u erişim engellendiği zaman biz cezalandırılıyoruz. Başka kimse cezalandırılmıyor. Peki hocam toplamda elimizde bir rakam var mı? Ne kadar siteye Türkiye'de erişim yok? Şimdi şöyle... Mayıs 2008 Mayıs 2009 arasında Telekomünikasyon Eğitim Başkanlığı her ay düzenli olarak erişim engelleme istatistiklerini açıklıyordu. Yani 5651 sayılı kanunun altında şu ya da bu suçlardan resen yani başkanlık tarafından erişim engellenen sitelerin sayısı bir de mahkemelerin mahkemeler tarafından erişim engellenen sitelerin sayısı hepsini yayınlıyor topluyordu. Mayıs 2008'de bu rakam 428 iken Mayıs 2009'da bu sayı 2601'e kadar çıkmıştı. Yani bir sene içinde 2200 e, tane siteye Türkiye'den erişim engellenmişti. 5651 sayılı kanun altında. Ondan sonra medyadan gelen negatif tepkilerden dolayı çünkü her ay medyada bu istatistikler yayınlandıktan sonra e, işte e, sansür arttı, daha kötüye gidiyor falan gibi e, yazılar çıktıktan sonra yayınlamamaya karar verdi e, telekomünik Başkanlığı ve bir senedir de bu istatistikleri kamuoyundan gizliyor. Ben e, bu konuda da bir hukuk mücadelesi başlattım. E, Türkiye'de mevcut e, bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarından e, bazı kamu ilgilendiren ve kamu kurum ve kuruluşlarının ellerinde olan bilgileri elde etmek mümkün. Böyle bir başvuruyu Aralık ayında yaptım, Aralık 2009'da. Ee, bana bu bilgileri vermemeyi tercih etti e, başkanlık. Arkasından Bilgi Edilme Değerlendirme Kurulu'na başvurdum. Onlar da aynı şekilde e, idarenin vermiş olduğu cevabın yeterli olduğunu, yani idare e, ekstra çalışma yapmaları gerektiğini e, falan iddia etti. Aslında böyle bir şey yapmalarına gerek yok çünkü ellerinde olan bir bilgiyi istiyorum. E, oradan da bir sonuç alamayınca şimdi idare mahkemesinde dava açmak zorunda kaldım o davada devam ediyor. Yani yargı yoluyla ben bu ıı, istatistiklere ulaşmaya çalışıyorum. Fakat spekülatif bir rakam söylemek gerekirse bu ıı, geçtiğimiz yıllardaki artışlar ıı, ve tipin çalışma kapasitesine bakaraktan bu rakamın altı bin civarı olduğunu ben düşünüyorum. Beş bin altı yüz elli bir sayılı kanun kapsamı altında. Peki şimdi e, mesela Çin'de de e, Google'a ulaşım bir şekilde engelli bir yere kadar. Hani diğer ülkelere baktığımızda da aslında bu sansür yasaklı var gibi değil mi? Aslında çok doğru değil. Çünkü bizim de devlet yetkililerimiz de son zamanlarda kamuoyunu yanlış yönlendiriyorlar. Özellikle Google ve YouTube konusunda. Şimdi tamam başka ülkelerin de hassasiyetleri var. Başka ülkelerde de YouTube'dan ya da web 2.0 tabanlı Topluluklardan duyulan rahatsızlıklar var. Almanya'da da e, bazı içeriklerin e, çıkartılması YouTube'dan isteniyor. İngiltere, Fransa için de geçerli. Fakat hiçbir zaman bu ülkelerde e, YouTube'un sansürlenmesi, yani erişime engellenmesi söz konusu olmadı. Yani bir şekilde ortak bir payda bulunarak bir e, çözüme gidildi. İşte bu bizde de çok bahsi geçen yerel çözüm... E, meselesi bazı ülkelerde uygulanıyor. Türkiye'de bunun uygulanmamasının da aslında nedeni Türkiye'nin sadece yerel versiyondan e, bu içeriklerin çıkartılması değil. Aynı zamanda YouTube'un global versiyonundan da bu içeriklerin çıkartılmasını talep ettiği için bir türlü çözüm bulunamıyor. YouTube haklı olarak biz bir Amerikan şirketiyiz. E, Amerikan e, hukuk kurallarına e, uymak zorundayız. Başkasına e, kurallarına uymak zorunda değiliz. O bakımdan global versiyondan biz bu içerikleri çıkartmak istemiyoruz diyorlar. Bizimkiler direttikleri için hem yerel hem global versiyondan o bakımdan Türkiye'nin talep etmiş olduğu yerel versiyon aslında e, diğer ülkelerde diğer Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde olan yerel versiyondan daha farklı bir versiyon. Biz bunu e, mahkemede de test ettik. Geçtiğimiz ay içinde Kerem Altıparmak ile beraber benim... Ankara 1. Sür Ceza Mahkemesi'ne yaptığımız itiraf sonrasında mahkeme bizi bunu söyledi. Biz dedik ki Türkiye'den bu içeriklere zaten ulaşılamıyor. Yani bu videolara siz Türkiye'den isteseniz de ulaşamıyorsunuz. Bunu söyledik mahkemeye. Mahkeme döndü bize dedi ki Türkiye'den erişilememiş olması yeterli değil. Aynı zamanda global versiyondan da çıkarmadığı sürece YouTube'a erişimi sağlamayacağız dediler. Hocam benim de e, bir sorum olacaktı. Evet. Şimdi bu sansürle ilgili... E konuşurken genelde bir zararlı içerik e, söz konusu oluyor. Ancak bu şimdi genelde yasaklanan sitelerin aslında e, düşünce özgürlüğü içeriğinde mi yasaklanıyor Yoksa hani gerçekten bazı siteler vardır işte zararlı içerik. Hani çoğunluğunu bu politik unsurlar mı oluşturuyor yoksa diğer içerikler mi bu yasakların? Aslında, Asıl... aslında şimdi tabii zarar tanımı da hukuk açısından zor bir e, kelime. O bakımdan kime göre zarar? Şimdi e, bazı devlet büyüklerimize sorduğumuz zaman... E, birçok aslında hukuken yasaklanmamış içerik de zarar kapsamında değerlendiriliyor. Şimdi 5651 sayılı kanunun asıl amacına bakarsak asıl amacı bu kanunun çocukları korumaktı. Yani çocukların bazı senin de dediğin gibi zararlı içeriklerinden korunmasının sağlanmasıydı. Mesela işte intihar teşebbüs, sağla zararlı bazı maddelerinin satımı. ...kumar, müstehcen ya da pornografik sitelere erişim gibi. Fakat uygulama bu şekilde olmadı. Şimdi uygulamada ben bir yetişkin olarak... ...ben de cezalandırılıyorum. Yani benim de o sitelere girmem yasaklanıyor. O sitelere aslında girmek yasak değil. Yani bulundurulması suçu olmayan içerikleri... ...devlet bizim erişimimize engelliyor. Bir örnek vermek gerekirse müstehcen olan sitelere girmek... ...bir yetişkin olarak yasak değil. Kanunda sadece ve sadece... Çocuk pornografisinin bulundurulması aynı şekilde bakılması yasaklanmış ve müsteçenlik konusunda da bazı şiddet içeren ve hayvanları içeren e, müsteçen e, videoların ya da resimlerin e, bakılması ya da bulundurulması Yasaklanmış. Diğer içerikler açısından böyle bir yasaklama yok. Yani bugün Atatürk'e hakaret eden bir videoyu siz izlediğiniz zaman bir suç işlemiyorsunuz. Ve ha hatta cevap verme hakkınız da elinizden alıyor. Yani Türk vatandaşları eskiden ne yapıyorlardı? Bu tip videolarla karşılaştırdıkları zaman e, YouTube platformunda ya da diğer platformlarda komentler, görüşler bırakarak e, cevabını veriyorlardı. Ve e, daha pozitif videoları yükleme şansları varken şimdi bunu da yapamıyorlar. Hani cevap verme hakkımız da elimizden alınmış ve cezalandırılıyoruz. O bakımdan zarar zor bir kelime. Fakat kanunun amacı çocukları korumakken şimdi saptırılmış bir şekilde bütün Türk halkı ya da Türkiye'deki bütün İnternet kullanıcıları. Çünkü sadece Türkler kullanmıyor internet. Ülkemizde gelen yabancılar ya da ülkemizde yaşayan e, yabancılar da e, bu cezalandırmaya e, tabi tutuluyor. Peki hocam sonuç olarak bunun çözümü bu 5651'in toptan değişmesi mi? E tabi bu erişim engelleme mentalitesinden kurtulmamız lazım. Bir taraftan Avrupa Birliği'nin kapısına bir, e, dayanmışız. E, o kulübün üyesi olmak istiyoruz. Öbür taraftan internet politikamıza baktığımız zaman e, Çin'e partilerimiz... Pakistan'a, Irana daha yakın bir politika izlemeye çalışıyoruz. Yani bu kabul edilemez bir hale geldi demokratik ülkelerde. Şimdi sadece çocuk pornografisi gibi bulundurması suç içeren içeriklerle ya da ayrımcılık mesela ayrımcılık suçuyla hiç uğraşan ya da kimse yok. Kişi, kişilik hakları ile ilgili bir yaptırım yok şeyde. Kanunda. Bu daha önemli konuların çözülmesi gerekirken Türkiye başka şeylerle uğraşıyor ve etkili de olmuyor. Yani bir taraftan biz bu yasaklanan sitelere bir şekilde girmesini beceriyoruz. Türk halkı artık proxy, DNS, IP adresi gibi aslında... Çok teknik kelimelerin ne olduğunu çok çabuk sürede e, öğrendi, halk içinde bunların ne olduğu biliniyor. E aslında bu bir çözüm değil, bu kısa dönemde bir çözüm. İleride belki bu sistemler e, çalışmayacak, belki biz bu sitelere giremeyeceğiz. Onun için şimdiden hukuk mücadelesini veriyoruz. Onun için zaten e, YouTube e, ve benim e, girişimimle lastfm.tr e, sitesine engellenen engelleme kararı ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru oldu. Şimdi biz bu geçtiğimiz ay içindeki YouTube, Google meselesiyle ilgili yaptığımız itirazları da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağız. Ve hukuk savaşı vermeye devam edeceğiz. Bir taraftan da sivil toplum hareketlendi. İnci Sözlük ekibi de bunu çok güzel bence Taksim'deki yürüyüş sırasında gösterdi. Renk kattılar. O bakımdan fakat bunların arkasının getirilmesi önemli. Yani daha sistematik çalışmaların yapılması, daha daha bilinçli e, hareket edilmesi ve tabi e, belli bir çatı altında hareket edilmesi lazım. O bakımdan taleplerimizin başında da bu kanunun e, kaldırılması gerekiyor ama tabi ben bunu söylerken bu kanun kaldırılsın daha sansürcü bir kanun getirilsin anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani bu sansür mentalitesinden kurtulalım. E, suç işleyenler varsa Türk Ceza Kanunu'na göre onların tespit edilip e, yakalanıp cezalandırılması üzerine anlaşmaları e, lazım. Bunu yapamadıkları için biz kullanıcıları cezalandırıyorlar. Bu da demokratik toplumlarda kabul edilemez. Peki Yaman Hocam çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet Yaman Hocadan artıyı aldık. Evet inci sözlük olarak artıyı almak güzel bir şey. Şimdi Ebru Baransel ile görüşeceğiz. Bu platformu sansürsüz internet platformunun temsilcilerinden birisiyle. O yayına bağlanmadan önce de biz... Hocamızın değerlendirmelerini senle konuşalım. Ya şimdi e, kesinlikle aslında tabii ki e, çok karmaşık bir konu. Çok fazla kafa karışıklığına yol açabilecek bir konu. Ya çok aslında uzun uza diye konuşulması gereken bir şeyin bir özetini çıkarmak gerekirse, e, özet geçmek gerekirse... ...yani... Çoğunlukla sessiz sedasız yasaklanan içerikler söz konusu ve aslında içerik... E... Yani zaten düzenli kullanıcısı değilsen o sitenin farkına bile varmıyor birçok insan. Mesela altı bin üzeri dedi hocamız. Hani... Çok daha fazla olduğunu biliyorum. Çünkü Google'dan işte özellikle benim son zamanlarda dikkatimi çeken politik bir konuyu araştırdığınızda kütle de engellenmiştir. Yine o işte adını bile hatırlamadığım bir numara var. O sayılı yasaklar. kararı ile evet Şimdi... Baktığımızda ama hani burada ciddi bir problem var. Ee, zararlı içerik kapsamını her şey girebiliyor. Söz konusu şey çok muğlak. Yani işte e, hani, Çocuk gelişimini düşünürseniz ya yani bilgisayara çok basit bir program yüklüyorsunuz ve o engelliyor zaten zararlı içerikleri. Peki Ebru Baransal'e dönelim. O da biraz bu platformun oluşumundan bahsedecek ve bundan sonra neler yapacağız ondan bahsedecek. Ebru Hanım merhaba. Aa, merhabalar. Ee, Yaman hocamız bize e, bu 5651'i detaylı bir şekilde anlattı işin hukuksal sürecini ve bundan sonra da topu STK'lara attı gibi bir durum Aha. oldu. Çünkü hani cumartesi günkü eylemin o şekilde kalmaması ve bu eylemlilik sürecinin devam etmesi gerektiği söyledi. Evet, Dolayısıyla aklı. burada hem sizin platformunuzu hem internet ortamındaki diğer kullanıcılara çok iş düşüyor. Sizin bu platformunuz nasıl kuruldu? Siz nasıl bir araya geldiniz? Biraz ondan bahsederseniz ha, şöyle bahsedeyim ben aslında sıradan bir internet kullanıcısıyım daha doğrusu öyleydim bundan iki yıl kadar önce Dailymotion engellendi. Youtube zaten erişim engelliydi ee, ve biz internet ortamında e, bundan çok rahatsız duyan bir grup insan olarak bir şeyler yapmamız gerektiğini e, düşündük. E, ve e, bir, e, herkesin e, bildiği aşağı yukarı 600 küsur tane sitenin kapatıldığı e, blok kapatma eğilimini yaptık. Ve böylece ortaya sansür sansür çıktı. E, i̇ki yıldır da bu konuda e, internet kullanıcıları olarak... E, gerek bilgilendirme anlamında olsun, gerekse e, protesto etmek anlamında e, sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, platformsa şöyle oluştu: e, 19 Haziran'da e, bizim gibi e, bu konuda e, sesini çıkaran, e, daha doğrusu bir şey söylemek isteyen ve e, özgür internet isteyen e, sivil toplum örgütleri bireyler. E, aşağı yukarı 56 e, küsür tane oluşumla e, birlikte oluştuğu platform. E, bir araya geldik ve e, sansürsüz internet e, diye internet sansürüne karşı ortak bir platform oluşturduk. E, ve o platform toplantısında zaten e, nasıl hareket etmemiz gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini, e, nasıl sesimizi çıkaracağımızı konuştuk. Ee, ve ilk eylemde e, geçen hafta sonu İstanbul'da yaptığımız yürüyüş eylemiydi ve aynı şekilde devam edecek. Peki o eylem hani yeterince ses getirdi diyebiliriz. Bundan sonrası için nasıl adımlar atacağız? Mesela şimdi bu hani Abdullah bile Sayın Cumhurbaşkanı'na işte tweetler gönderildi. Evet. Ki o zaten daha öncesinde de kendi tweetlerinde de hani sansüre karşı olduğunu evet, da söylemişti. Evet. Hani Cumhurbaşkanı bile buna karşıyken aslında hala devam etmesi ayrı bir saçmalık ama. Biraz ironik evet. Bu süreç bundan sonra nasıl devam edecek? Yani platform olarak ne yapılacak bundan sonra? E, mesela 24. Dün de e, 24 Temmuz'da Bursa'da bir yürüyüş organize ediliyor. E, sanıyorum fitil e, ateşlendi. E, ben öyle düşünmek istiyorum. Ve e, daha sonra ertesinde Ankara'da yine bir yürüyüş eylemi yapılacak. E, ve biz bu şekilde devam edeceğiz. E, i̇nternet sokağa indi bu hafta sonu. E, biz yine sokakta olacağız. E, tabii ki bunun dışında e, internet ortamında da sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. E, 24 Temmuz Bursa dediniz değil mi? Evet, evet. Onun mesela Temmuz. yeri kesinleştiyse aslında duyur, duyurusunu da yapalım. E, olur tabii ki. E, ben de az önce mailden öğrendim. E, 24 Temmuz'da Bursa'da e, heykelde de tanıyorum toplanılacak e, ve e, şeyden e, Twitter'dan aslında eğer sansür etiketiyle her şey ile aratırsanız oradan bilgilere ulaş, ulaşmak mümkün. Ee, şu anda saat detayını hatırlamıyorum ama e... Sizin internet sitenizden duyurulacak mı? Tabii ki. Tabii ki tamam onu onu verelim isterseniz. Sansürsüz İnternet e, Org.tr Org.tr Tamam Ozan biz de buradan duyurmuş olalım. Bursa'daki de en az İstanbul'daki kadar ses getirecek bir e, etkinlik olsun. Evet kesinlikle öyle olacaktır. Peki Ebru Hanım çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. Ben teşekkür ederim çok teşekkür ederim. Üzere, Görüşmek üzere hoşçakalın. Evet İbrahim bunları konuştuk. Geldik İnci Sözlüğü konuşmaya. Bunun için az vaktimiz kaldı. Nasıl başlayalım? Ha. Sen başla anlat nasıl kuruldu bu İnci Sözlük? Ya aslında çok kendiliğinden gelişen bir kuruluş aşaması oldu diyebilirim. Yani bir gün böyle çok fazla sözlüklerle arası olmayan biri olarak işte bir arkadaştan sadece öyle bir MSN'de konuşurken bak böyle bir yer var gibisin. Ama ilk açıldığı günler hemen böyle. Ya Zeykur sözlük var işte Zeykur sözlükteki insanlar bir anda böyle işte ince Sözlüğe yönlendirildi falan. Ya asıl kuruluşu biz aslında orada işte kaç kişiydik? Toplamda belki 150-200 kişi vardır bilmiyorum hani o içeriye sahip değilim ama şeye kadar işte tarihin arka odasına kadar tarihin arka odasına böyle bir ziyaret düzenleyince böyle... bu ziyaret fikirleri nereden çıktı? İlk nasıl hani? Ya şimdi, Niye ziyaret yap, yaptınız yani? Şimdi siz e, 70 milyonluk ülkede her şeyi e, baskı altına alırsanız... ...insanlar bir süre sonra buradan e, bir farklılık yaratma çabasıyla e, ortaya çıkar. Yani hani aslında bu ziyaret değildi işte. E, görece trollemek dedikleri bir terim aslında. Hı hı. Hani saçma sapan sorular ya da doğru sorular sorarak... ...işte programcıyı bezdirip canından bezdirip programı aslında yaptıramamak. Ya mantığı şuydu. E, bakıyorsunuz işte... Böyle her şeye hakim abilerimiz, amcalarımız televizyon ekranlarında. Böyle işte sürekli birilerini aşağılayarak, birilerini dışlayarak, birilerini ötekileştirerek. Bunu hiç kimse için özelinde söylemiyorum bu arada. Tabii kimseye şey kastımız yok ama. Hani işte... Bir tek ekşiye. Yok. Hiçbirine <gülüyor> yok aslında. Özel olarak bir şey yok. Hani işte bakıyorsunuz televizyonda saçma sapan o evlilik programları, şunlar bunlar. Hani... Bir yerden sonra artık insanlar sürekli bunları izlemek zorundaymış gibi. Yıllarca halk bunu istiyorcular birikmiş. Yani görece inci sözlüğün tabanı da aslında insanların dışarıdan gördüğü gibi değil. Ve e, hani böyle bir öfkeyle ortaya çıktı. Bu ziyaret fikirleri de öyle. Aslında biz bunları yaparken evet eğleniyoruz. Çünkü as bu işte e, devasa medya tekerlerinin ortasında ortaya çıkmış e, beyefendilerin ne kadar komik duruma düşerebileceklerini görüyoruz. Örnek vermek gerekirse işte isim vermeden bir program e, ziyaret ettik hani tarihin arkadasının onun ismini verdik ama ertesi gün tarihin arkadasının ziyaretinden hemen sonraki gün mesela işte e, o kanalın patronlarından bir tanesi gayet böyle kendi televizyon kanalından işte on binlerce insana hakaretler yadırabildi. Yani insanlar şey gibi düşünebilirler bunu hani biz bundan zevk almıyoruz aslında insanlar bize sövüsün hakaret etsin gibi bir şey bir amacımız yok ya da ne bileyim ama orada bir gerçek yüz ortaya çıkışı söz konusu hani adam çıkıyor programına gayet böyle şey her şeye hakim bütün her şeyi ben bilirim aslında. Fakat cevap veremedi yani hani internet deyimiyle mavi ekran verdirdiğimiz an gerçek yüzünü ortaya çıkardığımız söz konusu. Ha görece mesela ekşi sözlükle ilgili olan şey şu. Ee, siz işte insanlara özgür bir platformunuz biz diye ortaya çıktıktan sonra yaklaşık 50 bin kişiyi sırada bekletip e, kafanıza göre anında çaylak edip işte birilerinin... E, Artık gerçekten zaman yazar bu Keyfi olduğunu yaparak. Tabii ki Yani hani düşündüğünüzde şimdi 20 bin tane üyesi olan bir siteyseniz Doğum gününüz geldiğinde Yok ben bu kadar yazarı alıyorum gibi bir şey Yapamazsınız yani Hani o noktada herkese eşit davranmanız Herkese eşit mesafeden ...yaklaşmanız gerekiyor. Tabii ki hani... E, ...orada işte reklam alıyorsunuz... ...orada e, bir sürü bir maddi kazanç dönebilir... ...bunlar beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Ama mesela ince Sözlük... ...bunun tam e, antisi gibi ortaya çıktığı için... ...belki de yürüyüşte bile ekşiye sataştık... ...yani açıkçası... Sonuçta onlar da hani böyle e, sansüre karşılardı işte bütün e, bir sürü adam bakıyorsunuz işte sayfalar yazmış bir sürü adam gelecek. Ha, bir bakıyorsunuz kaç kişi gelmiş hiç kimse yok yani hani evet. orada. Peki şey hakkında ne düşünüyorsun bunu seninle daha önce de konuşmuştuk. Benim özellikle düşündüğüm bir şey yani çünkü hani sosyal hareketler artık bir şekilde internete evrilmeye başladı. İnternet üzerinden örgütlenmeye başladı. Bu daha önce diğer sözlüklerde yoktu. Sözlük furyası da başladı. Sonra bu inci sözlükte bir e, aktivist eyleme dönüştü. Yani bu ziyaretlerle birlikte. Ben daha sonra şunu düşündüm. Acaba bu sözlük zamanla e, bir sosyal harekete dönüşebilir mi? Yani örnek vermek gerekirse hala mesela Bilgi Üniversitesi'nde işten atılan üç işçi, sendikalı oldukları için işten atılan üç işçi... Santral kampüsünde oturma eylemi yapıyor İnci sözlükteki adamlar örgütlenip ulan böyle bir şey varmış biz zaten bunlara karşıyız hadi bin kişi toplanıyoruz atabiliyoruz ne kadar toplanabiliyorsak Gidiyoruz santral kampüsünde bu işten atılanları ziyaret ediyoruz ya da atıyorum işte tek ilişkilerine desteğe gidiyoruz buradan toplanıp Ya da atıyorum işte Avrupa Sosyal Forumu varmış orada bir gösteriler varmış hadi toplanın oraya gidiyoruz falan gibi bir şeye de evrilebilir mi ileride ya şimdi e, hani insanın olduğu her yerde her şey olabilir gibi bir fikrim var aslında. Ama hani şimdi oradaki bulunan yazarların adına bunu söylemek... Ya tabii ben o sitede moderatörüm yani hani baktığınızda Sence ama... Sence senin fikrin? Fikrimce şudur. Tabii ki o işçiden yana olan insanlar da çıkacaktır. İşten yatılmasından yana sırf hani canı öyle istediği için çıkacaktır. Yani ama e, mutlaka çıkacaktır. Sonuç itibariyle bu bir iletişim kanalı aslında. Ve iletişim kanalının hani bir anda mesela Türkiye'deki en güçlü ağı olmaya başladı. Yani düşünsenize 6-7 ayda bütün Türkiye'de bütün kanallardan her yerden mutlaka birileri haberdar. Ve sitenin şu anda üye sayısı 53 bin gözüküyor. Yani hani geçmiştir de belki üyelikler bir açılıp bir kapandığı için. Böyle bir iletişim alanı içerisinde tabii ki her şey olabilir. Yani size çok basit bir şey söyleyeyim. İşte herkesin karşıtı bir oluşum bu. Yani işte çok komik geliyor ama bana işte bu internet sitelerinde bazen hakkımızda yazılan yorumları falan görürüz. Vay diyorum ben bu muymuşum. Yani açıkçası. Hani benden daha iyi bildiğini yazan insanlar varsa bu ülkede tabii ki Sözlük'te bahsettiğiniz yere yere doğru dönüşebilir. Mutlaka ki bir yere doğru gidecektir zaten. Ha hiçbir yere doğru gitmeyebilir de. Yani bunun böyle bir hedefi olmadığı için e, söylüyorum. Ama tabii ya ki bu insanlar çünkü ben şuradan çıkardım. Hani zirveler oluyor ya. Yani mesela evet. ek, eksi sözlükte de böyle şeyler var. Zirveler yapıyorlar ama mesela onlarınki işte senede bir oluyor ama böyle parti şeklinde oluyor, büyük oluyor. Bizimkiler öyle olmuyor mesela. Küçük küçük 20-30 kişi. Mesela biz geçen gün Pazar günü Ortaköy'de sabah 7 kişi buluşup kahvaltı yaptık. Hani sözlük üzerinden böyle bir şeye girişip öyle bir şey yapabiliyorsun. Acaba hani o yüzden diyorum bu zirveler mesela bir şekilde bazen oralara doğru da gider mi? Tabii ki çünkü e, hani mantığında şey birazcık da böyle e, Fight Club'dan inciler var yani yok değil baktığınızda. Ama tabii hani Fight Club çok şey uç bir örnek olsa da bu internetin Fight Club'ı biraz daha sanal bir şey. Görece orada insanların birbirlerine yaklaşımları da öyle gider. Peki programın sonuna geldik. Çok çabuk geçiyor zaman böyle muhabbet tatlı olunca. O zaman kapatmadan önce sana teşekkür ederim geldiğin için. Birlikte programı yaptık bana e, bu şerefini ahir ettiğin için sağ ol. Bizi de dinleyen ince Sözlük yazarları varsa onlara bizim müziğimizle hoşçakalın diyelim. Özet geçelim beyler. <Gülüyor> Sosyal hareketler gündemi Sosyal hareketler ve sivil toplum kuruluşları Hazırlayan ve sunanlar Atilla Aydemir ve Seçil Türkkan